geldi. Arkasında kıpkızıl güneş. Kasos ve Samastraki. Karabataklar. Yeni uçmayı öğrenmiş martılar. İşte tam orada seni karşıladığım noktada gezintiye çıkmış fok ve avlanmaya inmiş orkinosla su anını yaşarken ipi kesilmiş uçurtma yitik buğultudan. Karada sığırcık periler toplandı. Papatya neşen Kabutu kırarken hangi ölümlünün gövdesi yedi kat derinle inip heybesinden sevgi çıkartır toprağın? Anka'nın arkadaşı sevdan, kafdağından gelen masalcı, çocuk yüreğiyle algılar dünyayı. Tarkıt mağaralar, mağmaya inen yer nehirleri, buharlaşan cinler, lav olarak patlayan yanardağı, verimli olmak için karışan dünyalar. İçin büyülerken gençliğini... Gökyüzü gürlüyor... Şimşekler çakıyor... Asitsiz bin yıllık sabır bulutları... Yağacak toprağa Gülücüklerin eşliğinde... Bak buğdaya döndü ellerim... Yaba elleriyle aşıladığı... Ağaçların çocuğusun... Eskiyen kent... Üzmüyle kalıyor... Kır çiçeği rüzgara dinilirken... Leşeyle umudun yolcusu... uğurlanır gözlerinde... Geleceğin geçmişinden... Soğuk günleri eksilterek. Bilmem sesimiz iletilebilir mi zehir kuyuların ötesinde duranlara? Aramızda feodalizmin fosettik çukurları. Aşk zaman gerekliliğidir zamansızlık tılsımı. Köklerine asit dökülse çıkmasını bilir mağmadan. İnsanın mağması isyan, çekirdeğinde toprak taşıyan. Herkese merhaba. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Erjument Gürçay. Programa Cemal Karakuş'tan dinlediğimiz bir İmroz, Gökçe Ada şiiriyle başladık. Belki kaftığı Gökçe Adadır. İmroz'a ilk kez 1984 yılında gitmiştim. İmroz zümrüdü anka kuşunun yaşadığı işte Zümrüt'ten yapılmış bir masal ülkesi kafta değildi belki ama dalgaları andıran dağlık yapısı, işte bereketli düzlükleri, sularıyla binlerce yıldır verilen insan emeğinin gün gelip geride bırakılmak, terk edilmek zorunda kalındığı hüzünlü bir coğrafyaydı benim için. Sonra hemen her yıl İmroza gittim. Haziran ayında İmroz'da bir dizi söyleşi yapmıştım. 1941 İmroz doğumlu Demolion Çaknis ile İmroz anılarını konuşmuş, derlediği İmroz şarkılarından örnekler dinlemiştik. Sonra Kemal Yazgan'la 1973 sonrasında tanıdığı ve bugün yaşadığı İmroz'u konuştuk. İşte Kemal Hoca türküler söyledi. Stelio Berber çocukluğunun masal ülkesi İmruz'u anlattı. Daha sonra Mehmet Gürmen'le ada tarımının dününü, bugününü ve geleceğini konuştuk. E, Tuğba Emiroğlu ile tarihte ama özellikle 1963 ve sonrasının Cumhuriyet Halk Partisi inönü iktidarları döneminde İmruz'da yaşanan politik şiddeti konuştuk geçtiğimiz hafta İmroz'da ailesiyle yeni sürdürülebilir bir yaşam kurmaya çalışan sevgili arkadaşım, adaşım Erjument Yalçın sürücü konuğum olmuştu. Bu kayıtlara Facebook Pabil'den sonra sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. İmroz söyleşilerine bugün sevgili arkadaşım Cemal Karakuş'la devam ediyorum. Cemal ile 2000 yılında İmroz'da tanışmıştık ve yaklaşık 22 yıldan bugüne dostluğumuz, muhabbetimiz eksilmeden devam etti. Cemal ile İmruz'un denizini, balinalarını, orkinoslarını ve diğer canlılarını konuşacağız. Cemal babası rahmetli Ali Ekber amcayı anlatacak. İşte 2009 sonbaharında soğuk, kapalı ve yağmurlu bir günde evde soba başında yaptığımız türkü kayıtlarından örnekler dinleyeceğiz. Şimdi geri dönüp baktığımda keşke Ali Ekber amcadan daha çok türkü kaydetseymişiz diyorum. Şimdi sizleri Cemal ile yaptığımız keyifli söyleşiyle ve Ali Ekber amcanın tadına doyulmaz sesiyle, türküleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Bugün İmroz'dayım. Yeni Bademli köyünde sevgili arkadaşım Cemal Karakuş'la birlikteyiz. Cemal'le muhabbete geçmeden önce ben kısaca onlarla tanışmamı anlatmak istiyorum size. 2000 yılıydı. Ben 1984'ten beri İmroz'a gelip gidiyorum. Çok seviyorum bu adayı. 2000 yılında da Muammer Ketencoğlu'nun Tepeköy'de bir konseri olacaktı. İşte Muammer'le gelmiştik. Başka arkadaşlarımız da vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Turan Günay vardı örneğin. Kaleköy'de oturuyorduk restorantta. İşte yanımıza gençten bir çocuk geldi. Böyle esmer tenli güneş yanarı. Bize bir paket üzüm bıraktı. İşte ertesi gün hani kaldığı yerde randevulaştık, geleceğimizi söyledik. Ertesi sabah Muammer'le gittik. Bu Taleköy'de jandarma komutanlarının bir küçük bir binası var. Onun yanında büyük bir düzlük var, deniz kenarında. Oraya kurulmuş bir çadır. İşte Cemal'le o gün tanıştık. Alekber amcamla o gün tanıştık. Sevgili Mine ile o gün tanıştık. Cefa ile Ana ile ve diğer arkadaşlarımızla o gün tanıştık ve. Yaklaşık 22 yıldır Cemal'le ve bütün tabii e, ailesiyle, dostluğum, kardeşliğim, yoldaşlığım sürüyor. Ne yazık ki Aleykber amcam ve Mine bugün aramızda değiller ama Cemal bugün yanımda, ben onun yanındayım. Ben ona konuk oldum, o benim radyo programıma konuk oldu. Merhaba Cemal. Merhabalar, <gülüyor> merhabalar. Ne var ne yok, her şey yoldadır umarım. <gülüyor> İmroz'da, Gökçeada'da her şey güzel. Biraz olmak güzel. şeyden bahseder misin? Adaya nasıl geldin? Burayı nasıl tanıdın Cemal? Biz e, el sanatlarıyla uğraşıyorduk ve Kaleköy'de ilk sergi açanlardan e, bir tanesiydim ben. Hangi sene <gülüyor> e, 2000 yılında. E, başka yerlerde de işte Gökova'da da Dikili'de de sergilerimiz oluyordu ama İmroz'a geldiğimizde e, çarpıldık, ha. aşık olduk öyle. Kaldık. O gün bugündür buradasın sen. O 2005 yılından itibaren yaz-kış. Yaz-kış. Gökçeada'da Aha. kalıyorum. Böyle. Ee, 22 yıl. Ama çok şey değişti, değil mi? Yani geldiğin gündeki Gökçeada ile bugünkü Gökçeada. Biz e, ucundan kıyısından böyle e, o eskiyi yaşamış olduk. Hı hı. E, hatta dün öğretmenimizle karşılaştığımda işte sen artık adalısın dedi. Bu tabii gönlendiriyor beni. O tertemiz güzel Kaleköy'de denize girme şansına e, eriştik birkaç yıl ondan sonra. Tabii bu yapılaşma, altyapı sorunları işte Kaleköy'ümüzü maalesef denize girilemez hale getirdi. Çok şey değişti, değişiyor da. Yani umarım şu altyapı problemleri filan çözülür, daha da güzel olur. Ya şöyle ben yani 1984'ten beri Gökçeada'ya gidip geliyorum ama Cemal hani seni tanıdıktan sonra Gökçeada deyince aklıma Cemal Karakuş geliyor. Onu da seninle paylaşmak istedim. Sen karış karış geziyorsun adayı ama aynı zamanda da derin mavinin de çoğu zaman içindesin. 2000'li yıllarda dalış yapıyorduk ama 2005'ten sonra profesyonel olarak sıpkın balık avcılığı yapmaya başladım. O derin denizin bakirliği işte ne bileyim Kaptan Kustonu'nun da en sevdiği bölgedir. Aha. Bölgelerden bir tanesidir. Saros. Saroz ve Gökçeada Gökçevesi. çevresi. Kızıl Deniz ne hissediyor dünya için? Saroz körfezi de odur diyor. İnanılmaz güzel su altı variyetiyle yeniden var oldum diyebilirim. Balinaların, beş çeşit balinanın olduğu ondan sonra. Halen var mı Cemal? Var tabii. Tabii. Biz ee, fotoğraflarda görüyoruz kıyı vurmuş devasa evet. balinalar ama Ka Kaleköy'de yani... kıyıya vurmuş. Herhalde bir 10 ton falan vardır evet. yani. Çünkü hala e... yaşıyor mu bu bölgede o... Yaşıyor, yaşıyor. Hı. Biz e, yıllar önce kılıç balığına çıktığımızda yine ilkel yöntemle kılıç avcılığı tamam. yapılıyor işte. Hı hı hı. Kalas var. Kalasın üzerine çıkılıyor. o hı. filmlerde falan evet, görmüşlerdir. Öyle. Teknenin öngülüyor. önünde. Teknenin önünde. Orada ben 3 tanesini gördüm. Öyle. E, zannedersem kaşalottu. Ondan sonra ertesi gün bizim e, çok yakın arkadaşımız Kenan böyle 25'lik bir sürü görüyor. 25 öyle. tane, 25'lik. E, tabii bu insanı mutlu kılıyor ama o ilk zamanlardaki gibi e, denizimiz yok artık. yani. öyle Mesela dün çok, anlatıyordun müsilaj görmüşümde aldığında. Yani gelir geçer gibi şeyler artık yok. Bu gerçekler. Yüz yüze tak, gelmek karşıyayız. gerekiyor çünkü evet. Marmara Denizi ölüyor. Var olmaya çalışıyor ama bu kadar kirletmeye de hiçbir can dayanmaz. Ve Ege'ye kusuyor. Ege'ye kusuyor, Akdeniz'e. Bir şeyler için geç kalınmış sayılmaz eğer başlanırsa hı hı. ama hemen önlem almak lazım. Doğru. Bir halı gibi kaplıyor. Düşünsenize yani üstünüzde bir halı gece gündüz sizin üstünüzde. Ve orada balıkları düşünüyor. Evet, yani, orada yaşayan tabi, canlılar. Tabi, yani, nasıl yıkıkalı. üreyecek bunlar? Nasıl var olacaklar? Öyle. ya ben şeye karşı değilim hani deniyor ya avcılık falan değil yani bazı milyonlarca milyarlarca insan balıkçılıktan geçiniyor ama bence o doğanın döngüsüne saygılı bir şey olmalı değil mi yani Yunanistan aynı kıyıları paylaşıyoruz <gülüyor> bazı önlemleri aldıkları için çok daha büyük yani balık kolonilerinin olduğu söyleniyor Ege'nin batı kıyılarında kesinlikle bir bilimsel yöntemi Elden bırakmamak gerekiyor. Bilim insanları diyor ki bu balık diyor havyar döneminde diyor şu tarihlerdir. O dönemde avcılık yapılmazsa yoksa e, bizim toplumumuzun ucuz besin kaynaklarından bir tanesi yani. Bütün dünya için böyle. Bütün dünya için böyle. De, o bakımdan şeyi göz ardı etmemek gerekiyor. Yani e, bilim işte ya ben avlamazsam diğeri avlar işte bilmem ne falan. Evet bunun yasalarla güçlendirilip ondan sonra insanları da bilinçlendirerek evet. öyle bir yöntem izlenmesi gerekiyor. Yani şey doğa hakları denen bir kavram var biliyorsunuz bu hani Bolivya'da minni yıllarda bir toprak ana hakları evrensel beyannamesi hı hı. Imza, e, şey, imzaya şey imzayı açıldı. Hı hı. Ya orada yani şey hani insana insana sunulmuş bir nimet değil bu gezegen bu dünya diyor o bildirge. Tabii. yani doğayla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz diyen bir ki aslında bence de yani bireysel olarak mesela sen doyacağın kadar avlanıyorsun tamam mı doğaya saygılı bir şey dedim o gün nedir sofranın ihtiyacı onu alıyorsun denizden sana sunuyor onu doğa ama bir de büyük tekneler var yani biraz bahsetsene nasıl burada avlanılıyor? Yani yani o büyük teknelerin o kadar gelişkin yöntemleri. o kadar gelişkin e, radar sistemleri var ki e, işte, balığın cinsine kadar ve miktarına kadar hı hı. E, her şeyi e, biliyorlar ona göre e, ağlarını atıyorlar yalnız ben ben benim bahsetmek istediğim şey şu hı hı. E, bizim insanımızın veya işte bu tür pervasız avcılık yapan e, toplumların sadece bizim toplumumuzda yok işte uzak doğuda da çok ciddi katliam diyeceğimiz şeyler yapıyorlar. Yani, Batı Afrika kıyıları, Çin yani, tekneleri tabii. Yani kesin Afrikalı Japonlar mesela. Evet, evet. o ekosistemin algısını algılayamıyorlar. Yani kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Aslında burada aptal olan avcılık yapan, seçici avcılık yapmıyor, doğayı korumayan o hayvan sana Besin verip senin yaşamını devam ettirecek, beynini çalıştıracak gıdaya sahip. Yani akıllı olan o. Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Karınca, enayi karınca. Bas üstüne geçsin, için. Onun şeyi yaşam sistemini algıladığın zaman zaten ikrar veriyorsun yani. Sadet. Bir türkü arası verelim Cemal. Dinleyicilerimizi sıkmayalım konuşmayla. Hangi türkü var sırada? Ali Ekber amcamda. Yozgat yöresine ait, İbrahim Bakır'a tamam. ait bir çift turna gördüm. Tamam. Görürüz. <gülüyor> Destuna göğdüntü dallarda kalıyor kalıyor da, dallarda <gülüyor> <Sizin gülüyor> bekleyen var bizim illerde bizim doğru gedim bu de evet. betle uştu derdimi her uruf yaremi haşını değiştim yaranı değiştim <Gülüyor> eşinden ayrıldığın yolumu şaştım doğru bir katere. Söylen eşe sosta sosta sosta sosta sosta sosta 30 ton kolorit tutmuşlar. Kolorit? Kolorit, kolyoz balığının şey, teyzesinin ço Anladım, çocuğu. Ananı, akraba. Uskumru'nun teyze çocukları diye. Ondan sonra kum kapıyı arıyor. O dönemde balık hali. Verdikleri fiyat hoşuna gitmiyor. Denize döküyor. O 30 ton kolorit olacaktı 100 milyon ton. Bir yavrulasaydı, evet. yani bir havyar bıraksaydı. Hı hı hı. Olur mu ama bu? Yani buna güç dayanır mı? Koca deniz biter mi? bitiyor işte. Bitiyor. Niye Ukrayna kıyılarında, Rus kıyılarında balık var, ya da kalkan var, Hı -hı. Yunanistan'da balık var da niye Karadeniz bizim... Marmara öldü örneğin. Marmara öldü. Güç mü dayanır koca bir apartman genişliğinde şey... Gemilerden güb bahsediyorsun. Gübre fabrikasının arıtılmamış suyu Marmara'ya akıyor. Bu bir evet. tane değil ki. Hı hı. Orada var 20 bin tane fabrika Marmara çevresinde. Doğru bir şey. Ergene Nehri. Saros'a akıyor. bütün Trakya'nın sanayinin atıklarını. Saros'a döküyor. Ki dünyanın en güzel denizi de senin dediğin gibi Saros görfezi. Ya. Yani mesela Poseidonya dediğimiz hı hı. deniz çayırları var. Hı hı. Hı hı. Gelen kötü türleri yani katil yosunları falan Engelleyen bir kale. Şimdi müsilaj gelirse, onun arasına bırakıyor şeyler, hayvanlar, ya yani balıklar, yumurtalarını. Ondan sonra prodüktör balık balıklar bu bölgeye gelemiyor. Ama hmm. müsilaj geldi diyelim, o çayırları öldürdü diyelim. Hmm. Dibe çöktü. Dibe çöktü, öldürdü. Hmm. Ondan sonra diğer istilacı, bu sefer denize giremeyecek hale de geliyoruz. Hmm. Hiç görmediğimiz deniz anaları gelmeye başladı, zehirli veya geliyor kalıyor. Çok uzunca bir süre gitmiyor. Ondan sonra yani o denizin e, akışı, ekosistemi, ekosistemi falan inan değişti. Yani ben profesyonel olarak 17 yıldan beri dalıyorum. Onu gözlemleyebiliyorum. Hı hı, o Mesela Pina. Hı hı. Pina ne güzelmiş ben 3 yıldan beri canlı Pina göremiyorum. Pina'dan biraz bahseder misin dinleyicilerimize? Midyenin büyüğü değil mi? Midyenin Devasa. büyüğü. Devasa, Ama suyu temizliyor aynı zamanda da. Suyu temizleme özelliği var. Mesela şey, e, deniz patlıcanı dediğimiz, e, deniz hıyarı da diyorlar Deniyor. bazı Hı -hı. balıkçılar Hı -hı. ondan sonra. E, komple temizlediler. Bir gram şey için, meze için Hı -hı. Çinliler alıyormuş onu da. İşte bir şeyde kullanılıyormuş, kozmetikte falan işte gıda şeyinde, meze yapıyorlar falan. Eee... E kardeşim senin denizini temizleyen pina, deniz patlıcanı buna benzer yosun şeyler tarlaları. sen bunları, yosun tarlaları sen bunu alırsan şey yaparsan yarın bir gün e, mesela mantık şu diyor ki ya diyor biz diyor e, o deniz olmazsa diyor pansiyonculuk var diyor. Hı hı. E, i̇yi de deniz olmazsa buraya Turist gelir mi? Yes. Öyle bir mantıksızlık, mantığı kurmuşlar yani. Ya bunun üzerine konuşacak o kadar çok şey Gör, var bir ki... Bir programa sığmaz, haklısın. Bir programa sığmaz ve... Ama bunu anlatmalıyız her seferinde cemaatle yani... Bulduğumuz her imkanla insanlara anlatmalıyız. Kesinlikle. Bunu. Yani İmroz'da zaten siz yapıyorsunuz onu biliyorum ben Mesela e, ilk senin geldiğin senelerde de 2500, 84, e, o, tabii. bizim balıkçılarımız o tabii, küçük tabii, takalar tabii, tabii, tabii. E, ayna sistemi kurmuşlar. Lüfer'e çıkarlardı. Lüfer'in bir hazırlığı olurdu. Hı hı. Karadeniz'de avlanılıyor. Tabii. E, Sarıyer-Beykoz e, hattında avlanılıyor hı. ama buraya da düşüyordu. Hı. Artık lüfercilik Lüferci bitti. bitti. Hı, bitti. Hı, e, bir e, hocamız vardı e, su bilimcisi işte o gidiyordu e, gır, gır işte hı, hı, trollere falan hı, o şey. Hı. Ondan sonra yapmayın bunu defne yaprağı işte e, çine kopken şey yapmasın hayvan bir kendini gelsin, bir bulkanı. kez bir üretsin. Hı, hı, hı. Ondan sonra öyle e, bir takım kabalıklarla falan karşı. E ne oldu bitti. Orada da bitecek öbür tarafta da bitecek. O hazırlık o kadar güzeldi ki bu takaların. Hı -hı. Böyle ben de çıktım işte bir haftalık seferleri adet çevresinde Hı -hı. biraz. Hı -hı. Ee, ama yok artık. Aleyk Bey amcam çok güzel Neşet Ertaş türküleri söylerdi Cemal. Ondan bir tane dinleyelim mi? Elbette iki büyük nimetim var. Biri anam. Biri anam, biri yârim. <gülüyor> İşte gece var bir anam bir yavmın işte sen deyin var. yegisine değer hizmettim var biri ona biri Buna büyük de geçilmez O yaradan İkisine de, de gülümet Yüküse ne dargı, meskicide bir bir yarım. Anam anam karıbana, anam, anam, anam Kime yana <Gülüyor> <Gülüyor> Birisi var Düşüyordum beni, bir etti beni. İki sinirim teni dedim, bir. biri yere. yeke seni ken bir, bir E, süngercilik ne anlende? Burada bayağı bir süngercilik <gülüyor> yapılıyordu zamanında. Zamanında işte yaklaşık yani Ege adalarında 30'a yakın bir rum teknesi varmış. O tabii o dönemlere biz yetişemedik. 60'lı yıllar. 60'lı yıllarda böyle bir de Gökçeada İmroz'un süngeri dünyanın en kaliteli süngeri diyebiliriz. Birazcık da anlıyoruz artık. Ben de bir dönem süngerciliğe <gülüyor> dalmışım Tabi. Tabii. <gülüyor> Öyle kaba sünger, işte e, melat, yani 4-5 çeşit sünger, kulak süngeri. Onlar daha derinlerde çıkıyor. Çok nadiren böyle bizim rastlaştığımız oldu. Fakat şu anda canlı sünger göremiyorum. Yani, Bir hastalık gelmiş diyorlar. Bütün buradaki sünger kolonisi bitmiş. 86'lı yıllarda Hı -hı -hı. ondan sonra. Daha sonra tekrar kendi kendini var buldum. etti. Hı -hı. Biz işte şey... O dönemde böyle çıkardık ondan sonra ama maalesef son iki yıldan beri hemen hemen hiç canlı sünger göremiyorum. Ege adalarında i̇p ip dağılıyor. ip ip dağılıyor. Ege adalığında hala süngercilik yapılıyor. Yunan adalarında. Yapılıyor yani tabii. belli bir koruma programı çerçevesinde korumuşlar o şeyi, sünger kolonisini. Burası ve şey Bodrum ana merkezlerinden birisiydi. Bodrum'da yaklaşık 15 yıl önce falan bitti, bitti. tamamen. Hı hı. Bizim burada da çok az böyle denk evet, gelirse zaten. çıkartan oluyor ama bir ara Ekim falan yaptılar. Hmm. sünger ekimi yaptılar hmm. öyle. Biz de elimizden geldiği kadar öğrendik. İşte o ekim yapmaya çalışıyorduk. İşte hmm. çıkarttığımız şeylerde. Hmm. Ama maalesef başka bir şey bir hastalık geliyor ve hmm. öldürüyor. Burada hangi balıklar çığıyor İmroz çevresinde? Valla hmm. İmroz'un şöyle bir şeyi var. Bir rofoz efsanesi var. Hmm. Orfoz, ee, orfoz vardı. Rofoz. Onun asıl ismi rofoz. rofozdur. Hmm. Ee, antik e, Yunanca'da e, diye ha, ha, hatırlıyorum. Mitolojilerde de. E, ro vakum demek. Ha, ha, ha. E, rofos vakumlayan anlamına geliyor. Ha, ha. Avını vakumlayarak avlıyor böyle. Ha, ha. E, tam bir kamuflaj ustasıdır. E, i̇nanılmaz görsellikleri vardır ve benim e, çok sevdiğim yani izlemeye doyamadığım e, bir. Balıktır. Artık balık mı diyeyim o başka bir şey Fransa'da evet mitoslardan gelme bir <gülüyor> mitolojik bir canlı. karakter diyeyim. Fransa'da enstitüsünü kurmuşlar. Rofoz enstitüsü. E, tabii bizim dilimizde o olarak geçiyor ama asıl ismi Rofoz'dur. Evet. Akya göç balığı işte bütün Atlantik'i de dolaştığı oluyor. Akdeniz'de dolaştığı oluyor. Ondan sonra geliyor Saroz'a. E, Yuvaya, yumurt, yumurtlama dönemlerinde yürüyorum. öyle. Dev akyalarla karşılaşıyoruz. Gün, 17 kilo muydu? 17 17,5 kilo bir akya aldım. E, hatta biraz sonra evet. e, çorbasını, çorbasını yaptım. Içeceğiz, tamam. Onu beraber evet. içeceğiz. Başka? Hangi e, Sinarit. Sinarit'in asıl ismi Dentex'tir. Dentex sen de bilirsin eski işin. Ne hatırlatıyor sana? Dişle ilgili Diş. bir şey evet. yani. Onun adı e, antik e, hmm. çağda diş anlamına geliyor. Hmm. Çok keskin, böyle e, avını parçalayan yırtıcı bir, balık, yırtıcı sinarit. bir balıktır. Sinarit'i ben e, böyle dinleyicilerimize şöyle tarif edeyim. Tamam. Yani biraz böyle agresif bir balıktır. Öyle küçücük koca balıkları korkutur. E, Kabadayı filmindeki Kabadayı filmindeki Kenan İmirzalıoğlu'na benzetirim. <gülüyor> evet. Bir akya ise. Çok ağır abidir böyle ondan sonra o da Şener Şen'e benzetirim evet, onu da güzel, öyle. Böyle bir karakter şeyi oluşturdum ben Hı -hı. denizin altında. Başka ne balık var? Ahtap Eşkina var. Eşkine. Ahtapot var. Ben yaklaşık 4 yıldan beri ahtapot Biliyorum. avlamıyorum. Öyle Hı -hı. Çok gereksinim duyduğumda misafirlerimiz falan öyle tek tük çıkartıyorum Hı -hı. ama yani ahtapot çok farklı bir. Tür ve birazcık ahtapatta korunması da gerekiyor. korunması gerekiyor. Çok pervasızca avlanılıyor. Bunu yani korumak gerekiyor. Denizleri korumak gerekiyor. Eşkina var. Karadenizler, Mavroşgilder. Taş diye de anılır balıkçı camiasında. Çok güzel bir balıktır. öyle Sargoz, Karagöz, Minekop. Derinlerde Laos vardır. İri Laoslar vardır yani 80-100 kiloluk. Bazen... E, Oltacı abilerimiz tutar, reislerimiz tutar. Videolarında görüyorum bazen şey karşılaşıyorsun mantar. Evet, mantarlar, de... kocaman mantarlar. Evet. Yani ben e, yaklaşık böyle bir 5 metre karelik bir mantayla karşılaştım evet. ama onun iki katını bizim zeytinli köyden. Ee, canımız kardeşimiz Maki 10 metrekarelik bir mantayla karşılaştı yani. Şey manta diyorum şeyi. Şey, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina. da var gördüm ben. Selim de hatta kayıt yaptı bizim Selim Konya diye Selim Konya biliyorum. kardeşimiz var. Öyle. Çok çeşitli burada kanal var Sema direkte Samastraki ile Samotrake ile İmroza arasında. İmroza arasında kanal var, Dev kanallar var. O kanalları takip eden mesela kayıp balık Nimo'yu izledilerse dinleyiciler hı hı. orada bir göç mevsim var. Tıpkı o kanalların aynısı burada var. Yani balık veya kaplumbağalar, dev kaplumbağalar var desin. Yani şimdi birazcık ha, daha küçükleriyle mi? karşılaşıyoruz. Hı hı. Maalesef e, fok balığı var. Akdeniz foku bunlar balık yiyor diye bazı işgizarlar tarafından Yunus olsun vuruluyor. vuruluyor. Bir defa yani bizim toplumumuzda Doğu toplumlarında ya yani Orta Doğu toplumlarında Yunus ismi Yunus peygamberden gelir yani. O vurulmaz. O asla. E foktan ne istiyorsun o kendi hakkını alıyor. Öyle. Kaplumbağa şey yapıyorlar diyorlar. Yani genel olarak bitirmeye, yok etmeye yönelik şey denizlerimizde de Görüyoruz, gösteriyor. Gö evet. gösteriyoruz. İnsanlar. Buradaki kanalı takip eden balık pek fazla efor sarf etmeden Akıntıyla. 5 saat içerisinde Bodrum açıklarına ulaşabilir. Yani o şey, o akıntılar Akıntıyla. takip eder. <gülüyor> Orkinoz var mı Cemal? Var. Sularda? Var olmaz mı? <gülüyor> Geçen sene çok karşılaştım yine. Ben bir de 90 kiloluk bir orkinos Hatırlıyorum yıllar önce. Yıllar önce bir avım var öyle doğa annemiz bahşetti öyle saygıyla böyle e, ben yaptığım bütün avları öyle öperek uğurluyorum. bir şaman ritüeli diyelim çünkü onun bedeni benim hem ruhumu hem de bedenimi besliyor e, yeniden şekilleniyor öyle bir Türkü daha dinleyelim mi Neşeder taşdan bir Türkü Ali Ekber amcamın söylediği bir türkü. Zahidem olsun mu tamam Zahide mi dinliyorsun? <gülüyor> tamam. daha eder bu hafta uyu gel Zahirden kurbanın uyuy Sallama beşimi Beni geç yaşımdan uyuy uy uy. Sen ettim aşığım Kadir Mevlam senden ol bir yar isterimiz Ah kuday ben izin Yıl bir dolaşın. Ah kuday ben izin uyuyun Yıl Çiçek dağda döktüm, olaka seni oyum Dolaştım kurbeti oyum Kurbet gezeli, bulamadım da zahiri Sen kıyıdan açılıyorsun değil mi? Yani teknen, ee, kayın, tekne şey yok. yok. Ee, Arkadaşlar uzun zaman kalıyorsun suda. Evet, şimdi biraz daha kısalttık. İşte ben 5 saati geçmemeye çalışıyorum ama ondan önce 14 saate kadar kaldığımız oluyordu. Ee, tabii bir tutku... Evet keşke vücut el verse de 24 saat kalabilsek. Hmm. Sen aynı zamanda ODTÜ Renault Sporları. <gülüyor> ben sporcusuyum. De. Çocukken de yüzme takımındaydım. Ondan sonra bir bıraktık. İşte tekrar kendimizi geliştirmişiz farkında olmadan. Su altı sporları ODTÜ'nün takımına girdik. Bazı derecelerimiz oldu. <gülüyor> Uluslararası derecelerimiz de oldu. Öyle. Kürsü gördük böyle. Çok, güzel. çok farklı bir dünya. Yani i̇mroz'a dair konuşacak çok şey var tabii. Deniziyle, doğasıyla devam ederiz de. Aleykber amcamdan biraz söz eder misin canım? Nasıl geldi adaya, nasıl, burayı nasıl gördü? Ankara'da çünkü Orta Anadolu'da geçti hayatı evet. ömrü. Ee, Denize, adaya geldiğindeki duygularını. O gün... Şimdi ben... E... Nedir abi hatırlıyor musun? Şöyle bir diyalog geçirdik. Annem işte babam anneme veriyor telefonu. Ula Cemal diyor nereye gittin sen diyor. Ben de dedim ki annem dedim bak dedim burası dedim. Burada <gülüyor> Erzincan var dedim. Burada Divriği var dedim. Anne tarafı Divriği'dir. <gülüyor> Ankara'yı dedim bulursun. Zaten Ege dedim. Kuzeye Ege Ankara dedim. Demiş. Her taraf dedim. Dağlık dedim. Bizim Kenan'ımızın bir sözü var. Adayı diyor ütülesen diyor on tane ada çıkar diyor. Evet. O dağlığı çok, ifade evet, evet. çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ondan sonra Geldiler bunlar işte 2000 yılında e, çadır kurmuştuk e, bir grup arkadaşımızla birlikte. Ege El Sanatları diye bir ekibimiz vardı. İşte Nuriler falan hı -hı, tanıyorsun hı, hı, hı. böyle. Evet, evet. Annem çok sever babam aldı böyle dolaştı. Ula diyor hakikaten diyor, doğru söylüyorsun. <gülüyor> Aynı diyor bizim yöreler. Ee, Anadolu'nun bir evet, devamı aslında doğru, bu doğru, büyük doğru. çöküntüden e, önce. Birleşikti doğru. zaten Gökçeada'nın. Ee, Tepeköy'deki suyunun Kaz Dağları'ndan geldiği söyleniyor. <gülüyor> babam çok sevdi. Ee, uzunca yıllar annemler gelmese de e, babam tek başına geliyordu. Burada çok önemli, güzel yaşanmışlıklarımız oldu. Böyle arkadaşlarımız çok sevdi. O arkadaşlarımızı çok sevdi. Çok güzel, derin diyaloglar kurduk. Bir Anadolu insanıydı. Bir bilgi Anadolu insanıyla. Doya doya yaşadık burada. Bugün de Ali Ekber amcadan türküler dinliyoruz. Ali amca ne iş, mesleği neydi? Yani Babam köyden geldikten sonra Peyliman amcan benim, işte o da uluslararası çok çor, çor, çor, çorum, çorum alaca her köyünden. Ondan sonra babamı da getiriyor. O dönemde tabii ki iş kolay bulmak yani bir parçacık yazma, mi? çizme okuma, şeyine, okuma şeyleri olduğunda hemen iş bulabiliyorsun. 1955'li yıllarda babam devlet demir yollarına giriyor. Demir yolcu çocuğuyuz yani. O o bizim aile de demir yolcudur. Çok önemli bir ha, evet. şeydir. öyle hani işçi ondan sonra memur, o bir devletin kurumunda, yani özel bir kurumunda, ulaşıma evet. dair bir kurumda ondan sonra bir gönenle vesilesidir. Bunu şey olsun diye hani böyle bir evet, statiko evet, evet. babında değil. Anladık. Hemen evimiz de tren yolunun önündeydi. Babam ilk santrale giriyor, santral memuru olarak işte morse, teleks, evet. telgraf evet. Onları, e, öğreniyor. onları öğreniyor öyle. O dönemde işte cumhuriyetin ilk 30'lu yılları e, halen toplumun işte donanımlı olmasını yani gelen personelin ilk yardım eğitimleri şunlar bunlar ama öyle mesela ben Üç defa ilk yardım eğitimi aldım. Tamam denizde ilk yardım yaparım yani o kurtarma şeyini ama... ...başka bir şeyden bahsediyorum. Yani karadaki ilk yardımdan bahsediyorum. Kendime güvenip yapamam ama ben babamla elinde çantası... Pansumana giderdik yani. Göz ameliyatları hmm. e, yapılırdı. O yaşlı insanların pansumanlarına giderdi ve ağrılarını dindirirdi. Çok ciddi böyle eğitim aldılar orada o devlet kurumlarında. Fakat daha sonra herhalde o ilk yardım evet. eğitimleri falan verilmiyor. Demiryolları zaten bitirdiler bir biçimde. Maalesef, yeniden bir şeyler yapılıyor ama hı, yani maalesef. Yani bazı şeyler özelleşmez. Kesinlikle. Telekom... Demiryolu hatları, kumyamda filan. Yani evet, ee, ben bu konuda netim yani. Bunlar özelleştirilir. Yani. de şöyle bir şey var Cemal. Biz 2012 yılında Yeşilliler Partisi'ni kurmuştuk İstanbul'da. Ve Aydınlar'dan, dostlarımızdan destek istiyorduk. Ali Ekber amcam da İmroz'daydı. Ve buradan bize desteğini, sevgisini, saygısını onu da anmadan geçmeyeyim dedim. Nur içinde yatsın. Sen bir şey anlatmıştın bir dönem. Aleksver amcam piyango bileti satıyor. Müzelerimiz onu bir anlatı <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kazı kazan çıkmış, onu ona tabi daha fazla talep var. Hı -hı. Şimdi bakıyor bir şey çıkmıyor adama bakıyor bir şey çıkmıyor. Ya oğlum diyor bunu bir şey çıkmaz diyor almasan. Şimdi satış yapacak tabii, ki biliyorum. bitirsin şey ama karşıdakinin şeyini de hani çıkmıyor Mağduriyet boşuna. Mi? Para ne diyor, harcama diyor. <gülüyor> Böyle bakıyor bakıyor. Ya dayı diyor, sen diyor. Nasıl bir piyangocusun yani? <gülüyor> bir, bir ara manav işlettik. Öyle. Öyle, öyle içinde yatsın yani. valla. Cemal Ali Ekber mı, Ne zaman hmm, Hakk'a yürümüştü? Yani kaç yaşındaydı? Nerede yaşıyordu o günlerde? İzmir'de ablamızın yanında kalıyordu. Artık e, Gökçeada'ya, İmroz'a gelebilecek e, bir şey yoktu, gücü yoktu. 14 Kasım 2017'de e, Hakk'a yürüdü. Yalnız şöyle bir şey oldu. Bir uluslararası ben başarı kazandım işte. E, bir, Dalış. Dalış'ta bir bronz madalya e, kazandım öyle. Ee, Gökhan diye bir arkadaşım var ee, o da milli sporcudur ee, Gökhan'la yolculuk yapıyoruz ya dedim babama dedim yani hani kimin kimden önce öleceği belli olmaz ama dedim ben dedim ölmeden dedim böyle bir madalya e, götürmek istiyordum dedim öyle o da şey dedi abi dedi bak dedi böyle demiştin dedi öyle, öyle bir kısmet oldu babam çok sevinmişti ee, ekvatorlu bir Alfredo abi var. O birinci oldu. Bizim Oğuz takım arkadaşım ikinci oldu. Ben de üçüncü olmuştum. Babam kim birinci oldu dedi. Dedim ekvatorlu dedim. Ekvator nerede dedi. Amerika kıtasında dedim. Tam ortada Latin Amerika ile Kuzey Amerika arasında bir yerde dedim. Böyle ağzını açtı dedi. Tam oradan dedi buraya dedi. Yarışma için mi gelmiş? E, e, dedim uluslararası yani. bir turnuva <gülüyor> evet. baba. Böyle bir göneğendi. Ee, onu öyle uğurlamak da Abdal Musa'dan işte yedi elma getirdim. Ee, ablamızın onun için ördüğü işte bir yelek vardı. Onunla birlikte onu örtüye böceğe senin dediğin gibi e, sakladık. Devri daim olsun. O Şu anda her yerde sadece İzmir'de değil bütün ölülerimiz gibi dağda taşta ses veriyor. Nur içinde de yatsın. Ee, şey, 2017'de Ali Ekber amcam, Hakk'a yürümüştük ki o gün de işte ben bir yine Babil'den sonra da Ali Ekber amcamı anmıştım. Taziye evinde de dinlenmişti. E, Nur içinde yatsın. Yüreğine, bilincine sağlık. Peki Cemal, dinleyicilerimiz seni nasıl takip edebilir? Çok güzel videolar yayınlıyorsun. Hani İmruz'un deniz hayatına dair. Youtube'da Cemal Karakuş Zıpkınla Balık avı sayfamız var. Ben pek bu işlerden anlamıyordum. Kurdu Bizim Uğur diye bir canımız var. Ondan sonra her gelen arkadaş bir sayfa açmış. Bir sayfa açmış. Tabii şifreler falan karışmış. Biz en sonunda o ilk sayfaya ulaştık. Tabii diğer videolar çok çok izlendi ama onun altında topladık. Cemal Karakuş Zıpkınla Balık avı. Ondan sonra Facebook'ta, Facebook'ta sayfam var. sayfamız Cemal Karakuş, var. Cemal yani. Karakuş orada da Zıpkınla Balık avı diye bir sayfamız da var. Seçici avcılık olunan sonra Doğru. yani doğayı e, doğaya hemen hemen gündüz avlanan e, nefes avlanan insanların inanın verdiği hiçbir zarar yok ihtiyacı Öyle. kadar avlanan ihtiyacı Doğuyacağı kadar, kadar doy doyacağım kadar seçici avcılık yapıyoruz ama çok güzel görseller var o, evet. özellikle bir saat 32 dakikalık bir e, belgesel tadında bir e, videomuz var onu izlemenizi tavsiye ederim sonunda röportaj da yapıyoruz tamam. bunlar hakkında tamam. bilgi de veriyoruz. Oradan takip edebilir senle muhabbet etmek çok keyifli yıllardır böyle ama radyonun bir süresi var işte. Son olarak ne demek istersin dinleyicilerimize Cemal? Doğaya dair, insana dair, gezegene dair. Umarım bu pervasızlık son bulur. Bilinçlenirler insanlar. Yani bu işleri yapanlar. Öyle. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Öyle. Gökçeada'ya yolunuz düşerse de Beklerim bir kahve içmeye. Teşekkür ederim. Sağ ol ben teşekkür var. ederim. Cemal, beni konuk ettin, programa konuk oldum. Ben Sağ ol, ol, var Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün sevgili arkadaşım Cemal Karakuş'la Haziran ayında İmruz'da yaptığımız söyleşiyi ve rahmetli Ali Ekber amcanın güzel sesinden türküler dinledik. Bu türkülere bağlamasıyla Murat Işık eşlik etmişti. İmrozd'a muhabbet etmek istediğim daha çok insan var. Önümüzdeki aylarda söyleşilere devam etmeyi düşünüyorum. Cemal Karakuş 2016'da şiirlerini bu programın da başlığı olan belki Kaftağı Gökçe Adı'dır kitabında yayınlamıştı. İşte bazı şiirlerini Babil'den sonra YouTube kanalında yayınladım. Dileyen oradan dinleyebilir. Şu an İmrozd'ayım ve bu akşam şiirleri üzerine belki bir söyleşi yaparız Cemal'le. Stelio Berber'in İmroz doğumlu ninesi Paraskevi Manya Haziran ayında 103 yaşında İmroz'da hayata veda etmişti. Bir programda da Stelio ile ninesini konuşacağız. Onun sesinden eski İmroz şarkıları dinleyeceğiz. Adaya gelmişken bu söyleşiyi de yapmayı planlıyorum. Ve sonrasında da tabii konuşmayı düşündüğüm başka başka isimler var İmroz'da. Geçen hafta canımızı sıkan bir olay oldu. Yüzlerce yıldır her Ağustos ayında İmroz'da yapılan geleneksel Meryem Ana Panayırı bu yıl yasaklandı. İmroz Eğitim ve Kültür Derneği bu yıl organizasyonu üstlenmişti. Dernek dini anlamıda olan bu panayırı yeniden geleneksel hale döndürmeyi amaçlıyordu. panayırdan elde edilecek gelirde eğitim öğrenim faaliyetleriyle Tepeköy'ün ihtiyaçları için kullanılacaktı. Muhtarlık ve kaymakamlık tarafından da onaylanan etkinliğe dair çeşitli şikayetler yapılmış bu arada ve bu şikayetler üzerine bu yıl panayır yapılamıyor. Ticari kaygıları olan çevrelerden geldiği tahmin edilen bu şikayetlere rağmen dernek yüzyıllardır İmece usulüyle yapılan bu panayırı bundan sonraki yıllarda da aynı imece ile yapmaya aday olduğunu kamuoyuna açıkladı. Bizler de bunun takipçisi olacağız elbette. İmroz Gökçeada için iyi bir haber vereyim. Kendi kendine yeten adalar projesi kapsamında Gökçeada Belediyesi ve Troya Çevre Derneği bir süredir adada bir yenilenebilir enerji projesi üzerine çalışıyorlardı. Yarın yani salı günü Gökçeada Halk Kütüphanesinde halka açık bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. Bir adalar çılgınlığı olan Gidenizi veya Antik çağlardaki adıyla Arşipel yani Eski Denizin en güzel adalarından İmroz. Gökçeada Cemal'in bir şiirinde söylediği gibi insanı sarıp sarmlayan bir anarrahmi rahmi gibi adeta. Tuğba İmroğlu geçenler geçen haftalarda yayınladığım söyleşisinde bir tanıklığını anlatırken yaşlı bir adalının Fakirdik ama her şeyimiz vardı dediğini ifade etmişti. İmroz her zaman cebi boş ama gönlü hoş insanların vatanı oldu. Yani beş parasız olsanız da işte Homeros'un büyülü sözlerle anlattığı Akdeniz'in Ege'nin incisi olan İmroz'un rüzgarını ilk elden soluyabilirsiniz. İşte gündüz beyazı beyaz mavisi mavi göğünün altında. Geceleri patlamış mısır taneleri gibi göğü kaplayan yıldızları altında burnunuz havada dolaşmanın işte ne bileyim denizin bazen yeşil bazen mavi bazen mor derinliğinde yüzmenin hazrını bugün de yaşayabilirsiniz İmroz'da. Babil'den sonranın program kayıtlarına programın Facebook hesabından ulaşabilirsiniz. Programı Ali Ekber amcadan dinleyeceğimiz Talip Özkan'ın derlediği bir denizli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 Ben de getirdim. Getirdim. Ne zatı nedir güzel bu boynum, oh gelmenin kuruluşu. Afiyet olsun.